İtibar, itibar, itibar haber. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum. Aleykum.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 Rasûl-ü Ekkem sünnetinde ısrar, ısrar, ısrar, ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, geliriz ee, hep sünnete ittiba, ittiba falan başka bir konu yok mu gibi bir düşünce hatırımızdan asla vakata geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem var. Varlık, Sünneti i eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde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 Müslümanın şahsiyetini oluşturan ana etken, Resul-i Ekrem s.a.v izinden gitmektir. Giyiminden, kuşamından tut da Yahudi ve Hristiyanlarla birlikte yaşarken takip edilmesi gereken sünnetleri iyaya varıncaya kadar resul sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı süre içerisinde bize bir boşluk bırakmadı ki o boşluğu biz başka şeylerle dolduralım. O bakımdan zünnet-i seniye ittiba hayatımızın suyudur. İmam-ı Hücveri Kuddise Sirruhu keşf adlı kitabında der ki, Resulü Ekrem sellem Medine Münevvere'de Kuba Mescidi'nde oturuyordu. Arkadan hızlı bir şekilde bir kirpinin içeriye girdiği görülüyor. Kirpi, kirpi arkadan geliyor, önden de yılan gidiyor Afedersiniz. Yılan Resulü Ekrem S.A.V. geliyor, Resulü Ekrem S.A.V. hayvanların dilinden anlardı. Bu da bir mucizeydi. Hayvan ya Resulullah bu beni yiyecek dedi. Beni muhafaza et. Resul-i Ekrem sağ ve sellem yanındaki sahabeye dedi ki şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi. Bıraksın bunu dedi. Verdiler kirpi döndü gitti. Sonra Resul-i Ekrem sağ ve sellem sahabeye bir şeyler söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp Resul-i Ekrem sağ ve sellemin elini ısırmaya teşebbüs etti. Nankör hayvan. Ebu Hureyre radıyallahu anh yanında kedi taşırdı. Torbanın içerisinde kedi duruyor. Kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında. Yılan Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve elin eliyle hayvan sırtını ok okşadı.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 Resul-i elinin değmediği mahlukun sırtı yere gelmeyince ya Resul-i Ekrem sağ ve ihya edildiği, Resul-i Ekrem ve sellemin sünnetine insanların düşkünlük göstermiş olduğu bir toplumu sırtını Allah Celle Celaluhu yere getirir mi? buyuruyor. Öbür taraftan Mevlana celle Rumi Kudisi'nin ruhu buyuruyor.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 Bu havluyu ateşe attın dedi, ateşte yanmadın, hadi anladım dedi, eyvallah dedi, hani elin yanmadı bunu anlarım dedi, niye keramettir, keramet haktır, tamam dedi, fakat dedi havlu niye yanmadı acaba dedi, havlu, havlu insan değil ki kerameti olsun Havlu niye yanmadın dedi. Enes bin Malik, radıyallahu anh buyurdu ki bak kardeşim dedi bir keresinde resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi ona da sofra kurdum dedi. Havluyu ona verdim enliketten sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ellerini sildi, o havluyu havluyla dudaklarında sildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dudaklarının ve ellerin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki işte Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celaluhu yakmaz buyurdu. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ve فِيهِمْ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 Bu bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksiklerimiz var. Allah tevfikini bize yar eylesin. Amin. İmam-ı Rabbani Kudüs'i buyuruyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor. Yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Şen'in radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatle namaz kıldı.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 Neler söylüyordu İmam-ı siyyit rahim allah Teala. Neticede baktım Resul-i Ekrem sağ ve sellem fırladım kalktım. Bana aynen resul şunu söyledi. Ahmet, Şeyh Ahmet kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi. İcazetini yazayım. <gülüyor> Resul-i Ekrem sağ ve sellem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 Ama ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı e, arşa ulaştıran kafasını arşa değdiren başka bir ameli salih yoktur. Ve icazetini yazdı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve gitti. zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir kadar vardır. Kendisinin sünnetesini yaşaması dünya çapında 100 tane Yüz tane bir paya, yani okyanus gibi alimin sündeti seniyesine itibaya denktir diyorlar. Mücetdi eldisani olmak demek ki yani karanfil kokulu leblebiyle boza içmeye benzemiyor. Cenab-ı Celle Celalu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamlı buyuruyor ki. Yani Efendimiz'in bir sünneti ihya ediyorsun, yüz seyit sevabı elde ediyorsun. Eee, sultan dedik en, satırda, en son satırda, ya bir vacibi yerine getirirsen, ya bir farzı yerine getirirsen, ya bir helalla meşgul olup da haramdan mekruh şeleben kaçsan, durum ne olur diyor. Şeriatın insana kazandırmış olduğu kariyer bu denli, bu derecede kuvvetli bir şey. وَقَالُمْ وَاُولَمَا دِدِ ki اِنَّ رَدَّ مِسْفِدْدَانِكَ Yarım gram ağırlığında, yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı, bir parayı iade etmen kime? اِلَى şahsin bir kişiye iade etmen ki اَخَسَهُ عَنْهُ Sen o malı, o parayı o kişiden haksız yere aldın. Hakkın değildi senin. Yarım gram burada o yani yarım gramdan aşağısı işte verilmesi de olur anlama işte küçüklüğü temsilen yarım gram diyor. Yoksa inenin tepesi kadar bile olsa bu hakkın geriye verilmesi lazım. İmamüllühanı Rəhim Allahü Teala buyuru, buyuruyor ki öyle insanlar tanıdım ki eğer parasını yola düşürse o eve geldi baktı ki para cebinde yok bir demir para bir dirhem diyelim.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 Hatta o madde diyor ki وَدَحِي اَحْلِ سُنْنَتْ وَالْجَمَاةِ uleması dedi ki Allah kafire devlet verir ama zalime devlet asla vakata vermez. Kafirin devleti bir an için e, belki var olacaktır eyvallah ama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 hem de bilavuç için şer'i şer bir gerekçede yok yani, bir haklılık gerekçesi yok. Bir insan peki haksız yere almış olduğu, almış olduğu malı e, sahibine iade etmesi ertdalun çok daha üstündür. En yetasadaka miattey biri hemin, 200 biri hem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor.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 kullarımın yani askerlerimin erzak torbalarına bak sağa solu yok ve canım elma istiyor. Aradılar aradılar aradılar geller padişahım dediler elma elma yok hiçbirisinde ya dikkatli bakın bana elma lazım acele aradılar gene yok geldiler ifade verdiler padişahımız dediler yok elma yok o zaman Yavuz Sultan Seliman Aleyhir Rahmeti vel Gupren yediğine koydum. Dedi ki vezirlerin vezirlerin benim canım elma istediğinden dolayı ben size elma getirin demedim diyor. Biz gelirken İzmint'teki bağlardan geçtik diyor. Ola ki bir askerim diyor canı çekmiştir diyor. O bağdan diyor bir Müslümanın, bir Rumun eğer elmasını aldıysa ben o çabıntı elmayla ile i Ekrem s.a.v. mukaddes e -e emanetlerini alma gidemem ben dedi. Milletin bağını, bahçelini yağmalayarak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 Gülüyor çalamayan, araklayamayan peki oturup ağlıyor öyle hale geldik. En güvendiğimiz insanların namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yırttığını duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Harami, haram yiyen peki, haram yiyen peki asker e, haramizade olur diyor ecdat.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 Onun kurtaracağı, onun feth ülke uzun süre peki o devletin elinde kalmaz diyor. Az dalımın en yetasadakı niyeteyi peki insanın e, haksız yere almış olduğu, haksız yer almış olduğu yarım gram peki bir malı sahibine iade etmesi 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubisi diyor ki Osmanlı devletinde bir yılda bir yılda e, hırsızlık vakası en fazla 5 tane ile 6 tane diyor. Bunun 7'ncisi yoktur diyor hayran kalıyoruz ama yani hayran kalmamak mümkün değil ki. E şimdi hani her gün yüzlerce hırsızlık kast, onun malını mülkünü yeme, şu bu vesaire vesaire. Kul hakkı bir mukaddes. Eskiden tekkelerde adamın yüzüne bir sinek konsa, bir sinek konsa sineği uçurmazdı.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 Bu ne demek oluyor? Bunlar bir destandır. Allah-u Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. vakalu <gülüyor> وَقَالُونَ Bir ulema diyor ki لَوْ كَانَ لِشَخْسِنَ Eğer bir insanın oluyorsa مِنَ الْعَمَلِ salim Ya amel Salih cinsinden Lecena bi şahsin amel salih misl amel mubin bi peygamber kadar ameli olsa senin peygamber kadar ameli salih güzel işin olsa ama babakiye zimmetihi babakiye zimmeti adamın peygamber zimmetinde hakkı şahsın bir insan hakkı kalsa Lâbekiyefizim hakkı yarım gram kadar yarım gram kadar küçücük bir nokta kadar bir başkasının sende hakkı kalsa ve sen peygamber gibi amel salih sahibi olsan lâyedukü cennete hatta yüel diye zalike o hakkı o hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir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 Biz sana Kur'an'ı peki zahmet çekesin diye göndermedik Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. مَا اَنْزَلْنَ Kur'an الْقُرْآنَ لِتَشْكَى Yani biz insanlar tekme tokat olsun diye, e, stres pires olsun diye İslamiyet'i göndermedik. O İslamiyet'in sayesinde biz de elin Yahudisi ve Hristiyan da herkes huzur içerisinde yaşıyordu. Kimse dükkanını kapatmazdı. Kaldı ki, kaldı ki, değil sadece insanlar, insanlar hakkını gözetme, Hayvanına varıncaya kadar, bitkilere varıncaya kadar, onların bile hakkını gözeten bir ecelat geldi geçti bu dünyadan. Bir yerde onlarla iftihar etme hakkımız kalmadı, onların bu hassasiyetini biz kaybettik biz. Ne yüzle peki, biz Osmanlıyız diyeceğiz biz.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 Hiçbir şey kalmadı desek mübalamet etmiş oluruz. Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Ağaç kurumaya yüz tutuyor. Dede giriyor adam kiralıyor. Arkadaş gel buraya diyor. Sana iş vereceğim. Buyur abi diyor. Yevmeyen şu kadar diyor. Her gün geleceksin bu ağacın dibine su dökeceksin. Bu ağaç kurumayacak İslam'ın rahmeti, İslam'ın menfaati nerelere kadar? Dünyanın bugün bütçelerin dörtte üçü çevre düzenlemesine gidiyor. Çevre kirlenmesini önlemeye gidiyor. Kur'an-ı Kerim çevrenin muhafazası konusunda, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yeşilin muhafazası konusunda neler söylüyor neler, neler söylüyor neler, neler söylüyor neler. İslamiyet'in sırrı şu noktadaki ve güzelliği insanlar yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi bir lale ile işte gülle alakalı bir uygulan başlattı. Allah sevip olanlardan razı olsun. Ama e bakın İstanbul mesela hani göz, Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E bakın sağa sola o laleler, güller vesaire falan insana bir neşe geliyor, insana bir sürür geliyor. Lale Cenab-ı Celle Celaluhu temsil eder. Gül Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve eder.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 Maraş'ta bir hadise oldu bir zamanlar. Bunu savcı anlatıyor. Maraş savcısı. Bir Müslüman, bir Müslüman'dan davacı oldu. Bu benim işte sınırıma tecavüz etti. Gittim diyor ondan sonra. Neresi burası? Aldım davacıyla davalıyı. Üstelik de dedi, yani hırsızlığı yapan hacı efendi dedi. Sakallı bir adam dedi. Şikayet onun hakkında. dedim ona,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 Görünüşte tamam, komşunun peki tarlasına basıyor. İlal ettiği sınıra ayak basıyor. Dedi ki savcı ben vallahi billahi şu bastığım topraklar benimdir. Doğru. Kendi arasından ayakkabının içerisine toprak koymuş, onların üzerine basıyor. Doğru. Savcı diyor ki, ya o an diyor Allah kalime bir şey verdi diyor. Çıkart, çıkart şunu ayakkabıların, bakalım içinde bir şey var mı?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 hakikaten peki e, haklı peygambersen şurada bir mezar var o mezardaki ölüyü kaldır dedi bize de sana iman edin dediler İsa Aleyhisselam Mevla'ya vardı ölü gürüldü İsa Aleyhisselam dedi ki ona ne halim var dedi dedi ki ben kaldım dedi 50 bin yıldan beri dedi hala dedi mahkeme görüyorum dedi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 Herkes haddini, hududunu bilsin. İnsan fıtratı zulümle asla ve kat'a barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor. Bir iki sene önce bir terazi yaptılar, gramın binde birini dahi gösteriyor. Hani şimdiki mesela elektronik teraziler bir gram iki gram atıyor icabında. Adam öyle bir terazi yaptı ki gramın binde biri kadar ağırlığı dahi terazi gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan öyle hassas bir varlık ki, insan öyle acayip bir ee, hakka aşık bir varlık ki, gramın binde biri kadar hakkın karşı tarafı geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile teşvik terazi yapıyor. Sağ, sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah meded-i inat Amin. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa, e ee, bu insan la cennete. Bu insan cennete giremeyecek. Hatta diye zalike. Ta ki bu hakkı, bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası bir destan gider de gider. Ve bir cümle, ve bir cümle, Kulaşayi kelam söyleyecek olursak özetle yanbaki en yeküne insanın peki yönelmesi lazım mütevelli cihen yönelmesi lazım ilal batini insan kalbiyle meşgul olmalı insan iç aleminde gezmelin, bade cahil ama dış tarafını da muhallem bir ityanla ı şeriat-ı ettiği şeriatın peki hükümleriyle süsledikten sonra. Biş cephe, namaz, oruç, ağaç, hac, zekat, işte böyle hakkını yediğimiz adamın hakkını vermek gibi vesaire. Biş taraf bunlarla güzelleştikten sonra tarikat ve tasavvuf diyor bak. Tarikat ve tasavvuf diyor bak. Men tefakkaha, men tasavvufa, olam fakat tezendeka diyor bütün ulema. Fıkıh. Fıkıh, ilmi fıkıh bilmeyen, yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, alışveriş konuları, işte evlenme, boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan, bunlardan bahseden ilmi fıkıh ilmi diyoruz. Kim fıkıh okumaz da, tasavvuf ve tarikata girerse zındık olur diyorlar. Dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın, hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak,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 ama Rabbani diyor ki aferin diyor iyi şeylerle uğraşıyorsunuz fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz diyor bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuya okuya ayağa bir diyor Rabbani dinsiz dayı olabilir diyor ama fıkıh noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor dinden ayrılmaz diyor dahi ol fıkkı alim, bul selamı diyor İsmet garibu la ruhu tarikatımız var elhamdülillah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 Ecdat zamanında birisi buradan kalkıp Hindistan'a ve Çin'e gittiği zaman bir esnaf beraberinde eksper getiriyordu. Eksper ne? Fıkıh eksperi. Alışveriş hukukunu çok iyi bilen alim ve hoca diyenler. Hani şimdi tercüman getiriyorlar ya Çin emine gidiyor tercüman getiriyor. Amerika'ya gidiyor. İngilizce bilen tercüman getiriyor gibi. Adam fıkıhı iyi bilen alimle gidiyordu. Niye? Hocam bak. Ha bu tarlada yetişen mahsulü alıyorum ben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 Amsterdam'a uçak konarken yukarıdan aşağı baktığınız zaman üç büyük bina görürsünüz. Bu üç büyük bir bina ne biliyor musunuz? Bunlar dünyada ne kadar ticari şirket varsa onların sicimini istiyorlar. Diyelim ki şu an dünyada 10 milyon şirket var ise 10 milyon şirketin peki sicimini istiyorlar. Diyelim ki Hollandalı e, nereden Hong Kong'tan veya Çin'den diyelim mal olacak. Diyelim şeyden Hong Kong'tan işte 3 milyon tane saat alacak kol saati. Adam önce on merkeze geliyor. Diyor ki ben diyor Hong Kong'taki diyor King Chank Yuk firmasından diyor e, 3 milyon 5 milyon saat alacağım. Bu şirketin diyor sicilini istiyorum ben diyor. Hemen tık tık tık şşş, al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'taki King Chank Yuk firmasından şimdiye kadar e, 10 tane Alman, e, şey, Hollandalı e, alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış oldukları kadar bu alışverişlerde yedi tanesinde efendim, verdikleri sözde durarak tamam mal teslim ettiler. Üçünde ise iki gün, üç gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyor. Peki ne oluyor o zaman? Adam o sicile göre gidiyor, o firmadan mal alıyor. Veya bir başka bir şirket soruyor, işte onu sicil mi istiyor.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 Ben buraya saray yapacağım dedi. Yok padişahım. Veremem dedi. Sat dedi. Satmıyorum ben dedi. Israr etti. Sonra da fakir de gidiyordu. Madem ki bu kadar ısrar ettin. Hatta bire üç fiyat verdi oraya. Abdülmecit Han. Fakir sattı ama gönlünde rıza yok. İstemiye istemeye, istemeye sat orayı. Cennet mekan Hamid Han dedi ki. Dedem dedi. Fakirin dedi, gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. Cenab-ı celleceler ona bir gün yüzü göstermedi o sırada oturmak dedi. İnsan kalbi, Allah'ın arşından daha muhterem bir Yom Onu kırdığın kainat depresine giriyor. Kainat heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de rahmetlerinin yaptığı camide orası bir fakirin ee, işte bahçesiydi. Çiçeklerin çiçekleri vardı. Bana burayı ver dedi. Ben buraya cami yapacağım dedi. Padişah. Ya, adam dedi. E, mi, mimarım dedi. Ben dedi başka bir yerim yok dedi. İşte burası dedi benim gül bahçem. Çok da güzel bir yermiş. Bak bana yaptı. Dedi ki bak dedi. Sen bana burayı ver dedi. Ben buradaki bütün çiçeklerin resimlerini çizeceğim dedi. Buraya yapacağım caminin kubbesine o çiçeklerin hepsini monte edeceğim ben dedi.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 Bir cümle, yandaki Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak Kalbiyle, ile kalbinin teskii ile meşgul olacak. Ama badecileri vahiri muhallen bir yani ahkam şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa gelecek. Ama diyelim işte dediğimiz gibi okuyamadı edemedi vesaire ama hal ve harekatın işin veya işte diğer hayatımızın teferruatının fıkhen durumu ne olacağı hakkı düşündükten sonra bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor önce şeriat sonra tarikat Niye böyle peki? Ne yapmak gerekiyor. Önce şeriat, fıkıh ilmi. Sonra peki tasavvuf ve talikat. Le elle yekûne el hamelu muhteriten bil gafleti. E bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte talikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak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 Resul-i Ekrem gördükten sonra ee, okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan yangal Osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar, yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam-ı Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi girip derviş kismesine, sizi gibi derviş elbisini girmiş din sizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme böyle giriyor mektuba. Cabir İbni Abdillah radiyallahu teala an haditi şerifi hatırlayacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimenin harekesini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. Karar veremiyor. Resul-i Ekrem buraya zammeli mi okudu, ötreli mi okudu yoksa fethalı üstünlüğü mü okudu diye... Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşündü dedi ki ya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi efendim ee, hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı. Ha! Mısırlı bir zat vardı, bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra, sonra, sonra, sonra buldu şeyi. O Sahabi. Ya selamun aleyküm aleyküm selam.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 İbn Hişam el Ansari Muhminle Bibin ikinci cildinde söylüyor. İmamı Sibeveyi naiv valime, İmamı Sibeveyi naivle uğraşmaya mecbur eden bir Peygamber Efendimizin bir hadisindeki bir hareke. Hocası bir harekeli okudu kelimeyi, İmamı Sibeveyi dedi ki ona o zaman başka ilimlerle meşhuluyordu. Hocam dedi Üstadım buranın bir harekisi böyle mi olacak dedi. Başka bir ihtimal yok mu burada? Dedi ki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 yapar. Allah göstermesin. <gülüyor> İmam Bukhari tarihî kibirinde diyor ki Harid ibn Abdurrahman var. Bu zat kırk beş sene sadece Kur'an-ı Kerim'in ile uğraştı. 45 sene sadece Kur'an-ı Kerim'in hareket ve iğrabiyle meşgul diyor. Selef-i böyle ne insanlar var. Bu? Bunlar bir şey görmedin peki. İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire.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 Usulü fıkı okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim'e kırık kırık mana vermesi bile caiz değildir diyor ulema. Biz avami izan okuyan acı geç gitme mesaj tamam onu teşvik etmek lazım. Onlar teşvik kabilindendir. Ama mantık bil, ilmin kuvvetli olsun. usul bil, dinin kuvvetli olsun diyen insanlar bir şey görmedi mi? Endüstri rakipsiz büyük alim Ebu bu ı Kevhidi buyuruyor ki bir insanın fukahanın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 kadar güçlü bir zat ki gökler dahi ayağının altında manasına gelsin diye peki giymiş olduğu çizmenin rengi göküzün rengindeydi kim arar kim duyar işin içinde Allah var işin içinde Muhammed Mustafa var Fatih Cemi camisinde bu hali okunuyor yüz sene önce o kenardaki direklerin etrafında ders halkaları vardı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 o kadar da uçtaca konulmuş ki o nokta sorma. Yani sanki matbaa basmış onu. Bazı nüshalar ise ha var. Nokta yok. Ama Resulü Ekrem sallallahu aleyhi nasıl diye ki bunu söyledi? Halı mı söyledi? Hı, hılı mı söyledi yoksa haalı mı söyledi? Haydi bakalım. Hay hı mıydı vesaire. Şimdi bak sana bu kafanı bu zamanın kafasıyla düşündüğümüzden bu kırkır gelir bu. Ya bir nokta hakkında dünya var ya o noktayla ayakta duruyor, noktayla. Mesela senin benim bildiğim gibi değil hastaneye gidiyorsun sana tahlil veriyorlar afedersin dışkı tahlili bile veriyorlar e, kan tahlili bilmem ne vesaire kandaki değerleri bile tek tek sayıyorlar böyle 75 olması lazım 76 gözüküyor mesela diyor ki işte binler dokasitler fazla diyor şöyle yap böyle yap vesaire tek bir rakamı bile kilye alıyorlar Tekip bu ciddiyetleki dinde gözüktüğü zaman niye bu işi girdik alıyoruz? Yo, bu kafa bu kafa yaramaz. Nekeci de hadi bir ay İstanbul kütüphanelerinde ne kadar Bukhari yazması kitap varsa kitaplar elden geçiriliyor. Acaba hamı hı mı hamı hı mı, mı? Sonra oy bille karar veredi. Meğer o kırının üstündeki noktayı var ya sine koymuş oraya. Kerat atan bir şey, mühendis gibi o kadar milimetre koymuş ki yani ayırmak mümkün değil. Diyorlar ki doğrusu işte halı olacak diyorlar. Hın'ın noktası hayvan pisliği dediler. Din buraya kadar bu ciddiyetle ele alınması lazım geliyor. Hacı Zihni Efendi vardır, nimet-i İslam sahibi. Onun takipinden geçen bir Buhari baskısı vardır, ecdat bastı bunu.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 Sözünün gücü ve kuvveti Arapça'ya hakimiyet veriyor dedi.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 يَمْدَغِيْا اَنْ يَكُنَ مُتَوَجِّهَنْ اِلَى الْغَاطِنِ بَادَجْعَلِ الظَّارِعَا مُحَلَّمْ ذِيطِيَا نَحْجَمِ شَرْئِيَتِ Şeriatın hükümleri, zayiri hükümleri yerine getirdikten sonra tarikat, zikir, rabuta, murakabe vs. vs. Bir şey daha söyleyeyim. Şahin Aşkı ve Şah Şah Şah Kudriye Sıvı'nın müritleri bir ki, bize şey gelmiyor, feyiz gelmiyor. Her şey koptu gitti. Öyle tatsız, tutsuz odun gibi olduk dedi dedi ki bir eksikliğiniz var dedi hı hı. bakıyorlar sağa sola yok diyor diyorlar dedi, her şey tamam yok yok bir şey var dedi hadi bakalım bir daha bakın dedi. bakıyorlar ediyorlar vesaire yok yok yok yok bir şey var dedi Şarnakşımet İhvandan feyiz gitti komple ihvan dibe vurdu Şarnakşımet ısrar etti bakın sağa sola dedi Sonra ki ya bir kusur gibi bir şey var ama onda yani o kadar kusur olacağına ihtimal vermiyoruz dedi. Ne o dedi sabahleyin tekkenin çorbası pişirirken odun yetmedi komşunun odunlardan bir tane aldı. Ha, ondandır dedi işte. Bir de ne oldu odunu geri iadetin dedi. Odun geri iade edildi ne haber dedi efendi hazretleri gelmeye başladı dedi. Gözlüklü Ahmet diyor ki sellemehullah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 Va arkaya ki ben sana kivi çöpü getir diyorum sen bana gidin cami'nin odunlarını parça getiriyorsun dedi. Ammen'in malı olan bir efendi odun parçasını kulağımın kirini çıkarmak için kullanmam caiz değildir dedi. Cami'nin parasından birisi mesela geliyor, bir arkadaşına para verecek, bozuk yok. Cami'nin hocasına dedi ki "Şimdi cami'nin parasından bozdurana ya veya bitirmesene Efendi bunu da iyi yapmadı. İkisi de ekmek vardı. Onu ezberleyene yüz lira vereceğim demişti Rahmet Hasbi Hoca. Birisi ezberledi o mektubu. Parayı bozdurmak gerekiyordu. 500 bin lira mı ne vardı? Efendi dedi ki, de caminin parasından beş tane yüzlük yapabilir miydi? Olmaz dedi. Bütün parayı caminin parasından peki bozuğa çevirmeye dahi izin vermedi. Caminin parasını götüren mi ararsın şimdi? Adam gücü yetse camiyi projelcek tane şeker üzerine camiyi götürecek. Önce dış cepheyi diyor. Yani zahiri ilimlerle dayayı döşedikten sonra ondan sonra kalbe yöneleceksin Niye? el Ha yapmış olduğun iş muhtelifan bil gafleti. Gaflete karışmış olmasın. Gafilane olmasın. Yaptığın şeyin ne demek olduğunu bilesin. Ve tehalli bil Şimdi şer'i hükümleri yerine getiriyorsun. Eyvallah namaz tamam, o tamam, bu tamam vesaire. Ve tehalli bil ahkamil hükümleri yerine getirmek. Ama nasıl? Biddu'nu imdadil batini. Bu sefer kersinden söylüyor. Hiç alem yok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 Şimdi ise diyor ki <gülüyor> şeriatın hükümleriyle süslenmek. Eyvallah. Elimizde, ayağımızda, gözümüz, kulağımız, gövdemizde yapacağımız e, işler var ya yerine getireceğimiz hükümler var ya ama bidûne imdadil batini kalpte bir numara yok. Kalp tam takır, bombos. Sadece kültür, fizik hareketi yapıyormuşuz gibi jimnastik vari hareketler yapıyormuşuz gibi. Ee.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 Son derece lazım, lazım, lazım. Hacılar buradan Kabe'ye gidiyorlar. Hı. Mevlana Ceyddin Ruh meslevisine buyuruyor ki Konya'ya uğradılar. Mevlana'yı biz ziyaret edelim, duasını alalım da öyle gidelim Kabe'ye. Mevlana Kudüs'e Sırru çok böyle yani acayip konuşurdu. Kudüs'e Sırru. O hacıları görünce dedi ki onlara, ey affedersiniz kendi tabiri ben nakilim. Ey ayılar dedi nereye gidiyorsunuz?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 Giderken bir özelliğiniz olsun diyor. Gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Seyahate gider veya işte bilmem nereye işte turist vesaire öyle mi diyor? Ya birisinin huzuruna çıkacağın zaman üstünü basıp düzeltmen gerekiyor. Yakayı paçayı şöyle bir aynaya bakıp düzeltmen gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun sen? Cenab-ı Hak Celle Celan tecelli Kabe'yi muazzamaya gidiyorsun sen. Eee? Siyah, beyaz, kirli, fiyatlık ya yani ne var ise her şey karna karnakaracık. Yo önce Mevla'nın dostluğunun huzuruna bir bakım yapın. Önce iki bir hem bir şekilde koyun, ondan sonra oraya gitmeye yüz kazanın diyor. Ehlullah bunu yapma çalışıyor. Vazifetül <gülüyor> ulemai, alimlerin vazifesi, alimlerin vazifesi el iftau, fetva vermektir. Ve şuglu ehlillahi, Allah'a dost var, insanların peki, meşguliyse el amelu, ha, ameli salih işlemektir. Ve el ihtimamü, özen gösterecek fil batini, iç alemine, ve el ihtimamü fil batini, iç alemle meşguliyet, kalple meşguliyet, müsterizmün gerektir, lill ihtimami fil zahiri.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 vidana rambun elisini giyir da da da da da da da da da ne oldu sana ben sana ne bahsettim ne şundan ne bundan vesaire elbise bir anda psikoloji ve karizmayı değiştiriyor bak işin zahiri ne yapıyor Abdullah bin Nesud radıyallahu anh diyor ki elbise elbiseye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor psikoloji daha bunu yeni yeni anlıyor Din diye de psikoloji desek bu bağlamda yanlış konuşmuş olmayız. Kisve kisveye benzemediği sürece kalpler birbirine benzemez diyor. Evet. Zahir batını tamamlayacak, batın da zahiri tamamlayacak. Eee tarikatın var ama ben şunu da giysem yani işte bir mahsuru yoktur. Şöyle yapsan bir şey yoktur vesaire. Ne diyorsun sen ya? Şeriatın peki o zaman zaire bakan tarafı ne olacak?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 o zaman çiseye mahkumsun. Çiseden ne olacak ki? Şu an birçok insanımız çiseyle yeteniyor gibi. Halbuki çiseyle yetenmek olur mu? Yer azıcık ıslandı, yapraklar ıslandı. Ee, Süzdüzden çatlıyorsun git kardeşim şu ağacın yapraklarını yala. O çiseler sana yeter desem. Bu mantık mı? وَالَّذِي يَهْتَمُوا بِالْبَاطِنِينَ İç alemiyle uğraşıyor. hiç alemiyle uğraşıyor. Ha? Rabta murakabe maşallah e ama zahiri ise bu hal yok kalbe takıldı fakat e, dış taraf ihmal var ya فهو ملحد و dinsiz diyor bu dinsizdir diyor bu dinsizdir diyor tarikatı var fakat vayajizan'ı zahirî fıkıhta bir nasibi yok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 veya burada konuşanlar ne ne, ne? ne bunlar peki? Biz hoparlör olmaktan başka bir şey değiliz arkadaş ya. Hoparlörden ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor? Hoparlör mü okuyor? Yok ya. Mikrofona üfleyen bir hoca var o okuyor. Biz burada affedersin yine en fazla bir borazanlık yapıyoruz. Ama, ama Bunları söyleyeceksin, söyleyeceksin. Bir defasında bir hoca efendi... ...burada efendiyle bir konuyu tartışıyorlar... ...eski Hatmağacı odasında... ...tesadü efendi ben içeri girdim... ...dedi ki kim var ya dedi, ...içeri giren efendi... ...nasıl işte ben affedersiniz... ...ya geldi bir şey... ...o cepşere söyledi ona... ...efendi nasıl dedim ben affedersiniz... ...zatı aniniz buradasınız mı? biz kimiz ya falan... ...şöyle döndü ona... ne konuşuyor? şu... Bu hoca efendi Kur'an kursunda... kızları yetiştiriyor ondan sonra... ...üniversitiyazı kurslarına gönderiyor hayatımda ilk defa gördüm bu halini ben de memurum ki hoca burada konuşuyorsa biz memuruz arkadaş bana hoca sen şunu söyledin tamam mı şunu söyledin bana kitapta yerini göster sor kardeşim hakkındır ya din donlasti diye ki ben böyle çekeceğim o böyle çekecek dine zam yapma dinde ya yapılması yetkisini bana kimse vermedi ki ben de vazifeniyim ben de bir görevliyim yani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 Allah'ım, ben tamam Müslümanlık yaşadım vesaire ama yarın, yarın kabirden kalkıp da senin huzuruna mahkemeye girdim beni Müslümanlarla beraber değil, seni sevenlerle beraber değil. Ne kadar Allah'sız, dinsiz, kitapsız, mason, ateist, kütipiyoz adamlar ise beni onlarla birlikte, onların arasında... Beni ayağa kaldır da onlarla birlikte beni huzuruna cel beyle Allah'ım götür Allah'ım desem desem tarikatı var ama fıkı yok. Bu adama böyle desem peki amin der mi duama? Demez. Amin demeyeceğim duaya niye peki yani şey oluyorsun? edep oluyorsun. Razı gelmeyeceğim peki bir duaya amin demiyorsun peki. Niçin peki o çirkinliğe daha tevassül ediyorsun? Aynı şeyi Efendi Baba yapıyor. Fatih Camisi'ne giriyor. Şöyle insanlara bir teveccüh ediyor. Hitabı çok fena, çok dehşetli. Sizi bir de almak seçteli kafirler sizi. Haydi. Çıkışın içinden. Din bir şahsiyettir. Din bir şahsiyettir. Kimlik kimdir. Kimliğini kaybeden her yerden kovarlar. Seni beni bir yere koymazlar arkadaş. Senin şahsiyetini yaşadığın din gösteriyor. Bu nokta din deride yoksa senin de benim şahsiyetim din değil, İslam değil, Müslümanlık değil. Allah göstermesin başka bir şey. Wa <gülüyor> alul fıkkı bir kenara bıraktı. Öbür taraftan kalbi halleri o biçim, keşifler, zuhuratlar bilmem neler vesaire bambaşka. Yüzü de böyle ayna gibi vesaire ayi. Nurundan geçilmiyor, adamın yüzüne bakılmıyor. Aha. Sebeeyim seni diyor. Vahhulul batiniyetu onun tarikatelleri var ya. Vah istidra jatruku evet. Vah vah evet meşhu vahhulul batiniyetu istidra jatrukun. Onun bütün batini halleri var ya. İstidrastan öteye geçmez diyor. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam zaten yapıyor. Okus bukus yapıyor. Bunda hal mal aramayın diyeyim oradan. Geç ne sarı ya. Sarı on metre Hallere bakıyorsun eksi sıfır. Ne diyor sultan? Arama hal. Hal yok. Yine çok çirkin şeylerden bir tanesi bu. Böyle efendim saplantılar var maalesef aramızda. Çünkü şikayet var geliyor afedersin. bizi adam yerine koyuyorlar. Soruyorlar. İşte falan hoca efendi var ya e, her ne kadar onun kitaptan yani ilmi yoksa Arapçası yoksa vesaire işte o, o öbür hocadan çok daha üstün vesaire e, kurslarda şimdi bu zihniyetin bir sürü çocuk var peki o hoca neyin hocası Allah aşkına ya olur sen git affedersin merkebe sarık geçir sırtına bir cübbe geçir ondan sonra boynuna bir 99 tesliği as haydi bakalım işte falan bu nedir diyelim görün hayvandan daha üstündür Başka bir numarası yok yemek içmekten başka. Sen kimlerin arasına giriyorsun sen ya? Ya sen ne zaman kendi kafanı kolların altına alta? Ah, nefsin dinleyeceksin ya? Sen yılan mısın sen arkadaş ya? Sen akreptisin ya? Senin işin gücün insanları sokmak, ısırmak mı ya? Amerika'nın elini öpmeye gene mecbur kalacağız. Allah göstermesin.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 Ve ahvalü batıniyyetu, peki istidracatü, o tarikat var ya, istidracatıya geçmez. Göz boyacılık bunu kesiliyor sultan. Ve alametü sıhhati hali, hal batini, bir insanı var ya, kalbi hallerinin, iç aleminin güzelliğinin simgesi ve sembolü, iç aleminin doğruluğunun ve düzgünlüğünün, cedgeli, <trucs š q regup> pergeli gönlüsün nedir bilir misiniz? Tahallü zahiri bir ahkam-ı şeriyyeti.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 Ateşe bir milim yaklaşsan, bir milim yaklaşsan hala ateşler aranda mesafe var. Halbuki durulacak gibi değil yani müthiş bir hareket var. Imam Rabban diyor ki, ateşin içerisine atlayıp ateşten bir köz kor oluncaya kadar devam diyor. Ateşte milim kalmayacak. Ya bu milimler niye kalıyor diyor. Sellem'in diyor, sünnetinde eksiklik var diyor hala, hala tecelli basamaklarında kalan insanların zuhuratlarına Nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hepimizin muhafaza eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldığı tarikat halleri oluyor. Zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabi efendi anlatıyoruz. Neticede efendiye mübarek olsun diyor. O kadar. Halbuki sen hu hu hu, ne kadar da yan etkisinde kalmıştın diyor. ...çok muazzam bir müjde bekliyorsun diyor... ...sırtımı sıvazım mübarek olsun diyor... ...derslerime devam ettiriyor... ...bu birçok manaya gelir bu... ...bir de bu manaya gelir... He, ...sana tarikatın mübarek olsun... ...hallerin mübarek olsun ama... ...senin tecellilerin, senin keşiflerin... ...o kadar da kale alınacak insanları... ...niye? İlmi yok ilmin... ...ilmin yok ilmin... ...ilmin yok ilmin... ...İslamiyetin ilk emri... değil...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 Bu talik is... ze... el istikamet <Trustee> subhanahu istikamet doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diye sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kat etmesin. İctivar, icivar, icivar haber.